Onlara haydi ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi.